Gizli nikah sorulmuş hocam. Gizli nikah nedir? Hükmü <gülüyor> nedir? Nasıl olur? Gizli nikah <gülüyor> aslında nikahu sır en nikahu Sirri gizli başkalarına duyurmamak üzere kıyılan nikah'tır. O da nasıl yapılır? Nikahın nikah olması için en az iki şahidin İcap ve kabul dediğimiz beni karı olarak kabul ettim mi yahut da eş olarak kabul ettim mi ettim sen beni ettim mi karşılıklı e, bu aile hayatını kurma noktasında ölçü olan bu sözlerin söylenmesi esastır burada. İcap ve kabul diyoruz buna. İcap ve kabulün yapılıp karşılıklı olarak kabul edildiğinin en az iki şahit ergin kişinin bulunması lazım. İki erkek iki kadın bir erkek. E, mutlaka bulunması icap ediyor. Şimdi bu iki şahit zaruri şahitlerde bulunmazsa nikah zaten şey olur fasit olur. Hmm. Yani sıhhat şartlarından birisidir bu şahitlik meselesi. Fasit şeklen bir nikahtır. geçerliliği olmayan bir nikahtır. Bu iki şahidin bulunmasını temin ederek bunların dışında kimsenin duymaması amacıyla kıyılan nikah gizli nikahtır. Kast edilen budur. Hmm. Şimdi Acaba bu iki kişinin e, şaha, şahitliğiyle kılın kıyılan, başka kimselerin duymaması amacıyla kıyılan nikah nikah olur mu? Buna fasit nikah diyebilir miyiz? Şeklen kitaba bakarsanız bu nikah geçerlidir. Ama hikmetine ve nikahta şahitliğin amacına bakarsanız bu nikah geçersiz olur. Hikmetine ulaşma. Çünkü nikahta şahidin amacı ne? aleni olmak. Toplumda aleniyeti sağlamak. Hı. Yani herkes bilmeli ki A erkeği ile B hanım birleşmişler. Bunlar beraber olmakla zina yapmıyorlar. Dolayısıyla bunlar nikah kıymadan bir arada bulundukları zaman İslam toplumunda nikahsız bilindikleri için bunlar Nikahsız kimselerin bir araya gelebileceği noktasında zihinlerde bir gevşemeye sebep olur. Görüntü bozukluğuna sebep olur. Endişesi de bu işin içerisinde vardır. Dolayısıyla nikah alenen toplum katında ilan edilmediği sürece yapılan nikahlar en basit ifadesine söyleyeyim sağlıklı değildirler. Hı. Ama bu insanlar zina yapıyor mu derseniz ben o noktada o kadar cesur diyelim. Yani asgari şartlar yerine gelmiştir. Ancak ahlaki, içtimai, psikolojik, sosyolojik şartlar yerine getirilmemiş paranteze alınmıştır. İşin sakat tarafı da burasıdır. Evet.